Dijital Kültür Makaleleri 26. Dingo'nun Dijital Ahırı. Geçtiğimiz günlerde bir konuşmaya kulak misafiri oldum. Konu döndü dolaştı Wikipedia'ya geldi. Taraflardan birisi diğerine konuştukları husus hakkında Wikipedia'ya bakıp bakmadığını sordu. Ötekisi belli ki bakmamış ama altta kalmamak için bakmadım demek yerine Wikipedia'nın güvenilirliğini sorgulamaya kalktı. Wikipedia'daki bilgilerin doğruluğu konusunda neden bu tereddüt? Dileyen herkesin oraya dilediğini yazmasından dolayı mı? Örneğin çevrenizde Wikipedia'ya madde yazan veya mevcut bir maddeyi güncelleyen kaç kişi var? Teoride dileyen yazabilir ama pratikte daha ziyade bilgiye ve bilgiyi paylaşmaya önem verenler Wikipedia'ya yazıyor. İkinci husus yazılan bu içeriğin akıbeti. Wikipedia'da her madde birkaç editörün kontrolündedir. Herhangi bir maddedeki bilgiler güncellendiğinde bu editörlerin kontrol sürecine girer. Editörler uygun bulmazsa o güncelleme geçersiz sayılır. Bu gönüllü yapılan bir iştir maddi, madde yazmak gibi. Ayrıca bir maddede herhangi bir güncelleme yaparsanız bu işlem kullanıcı adınız veya IP adresiniz baz alınarak loglanıp saklanır. Herhangi bir Wikipedia maddesine gittiğinizde geçmişi gör linkini seçerseniz kimin ne zaman ne tür değişiklik yaptığını ve bu değişikliğin kim tarafından kontrol edildiğini görebilirsiniz. Amiyane tabirle Wikipedia, Dingo'nun ahırı değil. Ayrıca basılı ansiklopedilerdeki bilgilerin yanlış olmadığı inancı nereden geliyor? Maddeleri konunun uzmanlarının yazmış olması mı? 2005 yılında Nature dergisi Wikipedia'daki bilimsel makalelerin güvenirliliğinin klasik basılı ansiklopedilerin seviyesinde olduğunu yazdı. Sonraki yıllarda yapılan çalışmalar da benzer sonuçlar üretti. IBM'in yaptığı bir başka araştırma, hatalı yazılan bir maddenin kontrol edilme ve düzeltilme hızı ile ilgiliydi. Süreç o denli hızlı yapılıyor ki pek çok kullanıcı bu tür hatalı bir bilginin o maddeye dahi dahil edilmiş olduğunu bile göremiyor. Wikipedia türü geniş kitlelerin işbirliğiyle yapılan faaliyetlere ikircikli yaklaşmak, özde katılımcı demokrasi olgusuna tereddütle bakmaya işaret ediyor olabilir mi? Temsili demokrasinin varlığı katılımcı demokrasinin lojistik sebeplerle sağlanamaması ile ilgili değil midir artık? Buna ek kriterler getirmek demokrasiyi gölgelemez mi? Örk, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi. Dijitalleşme o lojistik sebepleri birer birer ortadan kaldırmakta. Gelecek birkaç on yıl içinde bireyler bulundukları yerden anlık olarak şahsen oy kullanarak bugün ancak ulusal meclislerde alınan kararları doğrudan alıyor olabilecek. O halde temsilcilere gerek kalacak mı? Bu kez büyük bir olasılıkla güvenlik sorunu öne sürülecektir. Dijital katılımda bulunanların zorla değil de özgür iradeleriyle oy verdiklerini nereden bilinecek? Ya birisi bir başkasının dijital kimlik ve erişim bilgilerini çalarak onun yerine oy kullanıyorsa? Bütün bu tereddütler yaşanırken temsili demokrasinin karnesi nasıl? Onu oluşturan politikacıların profili, Bilgi ve beceri seti, performansları, global muhafazakarlaşmanın giderek arttığı günümüzde temsili demokrasiyi eleştirmek, rakibin ekmeğine yağ sürmek olarak değerlendirilebilir. Oysa işin spekülasyonunu yapmak yerine doğrudan demokrasinin olmazsa olmazı olan dijitalleşmeye odaklanılsa, dijital okuryazarlık artırılsa, dijital bilgelik yaygınlaştırılsa, faşizme kaçan muhafazakarlaşma eğilimlerinin de dünyanın dört bir yanında azalmaya başlayacağı görülecektir.